Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşamki konuğum e, Hüseyin Kıran. Maddekara şiir kitabı ve Resul romanı ile daha önce tanıdığımız ve yakın zamanda son romanı olan Gece'de giden Ni yayımlayan Hüseyin Kran bu akşam konumuz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Ee, öncelikle şeyi çok merak ediyorum. Romanı okurken nasıl başladı bu romana yazma süreciniz? Yani daha doğrusu Hüseyin Kran nasıl yazıyor? Çünkü ee, hani bir cümle gelirdi onun peşine giderek mi devam edenlerdensiniz? Gecede giden özelinde değil galiba genel olarak nasıl yazıyorumla ilgili bir soru. Olabilir. O ve içinde gecede giden. Şimdi, e, vallahi şimdi çok uzun süre ben şiir çalıştım. Yani şairlikten geliyorum en temelde. Evet. E, tabii şiir zor bir iş. Bir şekilde yani bir an oldu ki artık ben roman çalışmak istedim. ...onun tabii kendi içsel gerekleri vardır... ...onu çok fazla... ...başka yerlerde de çok anlattım... ...tekrar tekrar konuşmak istemiyorum aynı şeyi... Ee, ...ama yani şöyle bir planlı... ...bir çalışma içinde olduğumu söyleyemem açıkçası... Ee, ...ben kalemin ucuyla yazıyorum... Ee, ...kendi okuma... E, ...süreçlerimden aldığım notlar... ...kendi kişisel deneyimlerim, kendi birikimim... ...bütün bunlar bir araya geliyor... ...daha sonra e, tabii... Bir roman yazma fikri nasıl oluşuyor derseniz o gerçekten bilmiyorum. Hani böyle başlı başına verebileceğim bir cevap yok açıkçası. Yani şu şu şu etkenler bir araya geliyor ve ben artık bir roman yazmaya başlıyorum diye bir şey yok. Ee, ama yani hani temel bir rahatsızlık, temel bir kendini anlatma, derdini anlatma, sorunlara ilişkin düşündüklerini e, ortaya koyma gibi bir şey. Ama niye bu roman formudur ya da şiir formudur? Niye felsefe değildir ya da işte edebiyatın başka bir disiplini değildir ya da neden başkaca düz yazı e, disiplinleri evet. değildir? E, bu makale niye yazmıyorsun yani? E, çünkü ben kendi açımdan hani çok fazla e, böyle birebir romancı olduğumu filan... E, açıkçası iddia etmiyorum. Ben daha çok düşünmeye çalışan ve bunu roman formunda ifade etmeye çalışan bir e, tonla yazdığımı düşünüyorum. E, yani ilk baştaki soruya ilişkin vereceğim cevap şu. Gerçekten çok planlı çalışmadığımı söyleyebilirim. Hı -hı. Yani kendi içimden geldiği gibi. Ama daha sonra e, zaten romanın kendi gerçekliği içine girdikten sonra. Hani öyle çok fazla bir şeylere de müdahale edemiyorsunuz. E, temel karakterler kurulduktan sonra artık anlatmaya başlıyorsunuz, yazmaya başlıyorsunuz. Daha sonra gerisi de işçiliktir çok açık söylemek gerekirse yani çok çalışarak ve evet. bir metni defaten elden geçirerek e, her bir bölümü bir top kağıt harcayarak böyledir yani ve aylarca belki bir bölüm için çalışarak filan böyle bir romanı to toparlamaya çalışıyorsunuz. E, bittiğinde de işte editörünüz size evet bu olmuş derse o bir sonuç oluyor. Yoksa yani hani çok böyle planlı önün arkasını görebildiğim e, içine koyduğum şeylere ilişkin çok seçici davrandığımı filan düşünmeyin öyle değil. Peki yazarken e, örneğin şey var mıdır sizde bir e, okuru kollama düşünme gibi bir okuru düşünüyorum tabi okuru acımasızca düşünüyorum. <gülüyor> Şöyle tam tersine yani tabi benim kendi şahsi edebi, edebiyat algımdan bahsedeceğim sadece hani başkaları başka türlü yapıyor farkındayım. E, kimseye eleştirme modunda konuşmayacağım. E, ...açıkçası ben kura karşı biraz acımasız davranıyorum... ...şimdi şöyle çok böyle uç bir örnek söyleyeyim size... ...Joyce Ulysses romanını 15 yılda tamamladı mesela... Evet. ...tamam yani devasa bir yapıttır işte modernizmin başyapıtıdır... ...bin sayfadır okuması çok zordur... Ulysses satın alana Ulysses okuma kılavuzu da verirler yanında... Evet. E, ...hatta Bay Bloom'un işte Dublin'de attığı o bir günlük tur için... ...tekrardan turistik turlar düzenlenir vesaire... ...böyle devasa bir iştir o... E, ...yani tabii kimseden... E, yani ...böylesi çok büyük bir şey beklemek belki doğru değil. Çünkü öyle bir korkunç bir tüketici bir e, kültürel hal var ki ortada. insanlar bir kitap hakkında e, çok fazla konuşmak, düşünmek, onu okumak... ...onla uzun vakit geçirmek falan istemiyorlar. Ki e, kitap okuma işinin kendisinin de sessizlik içinde yapıldığı. Yani kitabın kendisinin de ses çıkarmadığı. Dolayısıyla yani bugünkü ses... ...temelli ve görüntü temelli medya ortamına da çok uygun olmadığını da gözetirsek... ...ben yani bunu farklı bir şekilde yani tam tersine değneği tam tersine doğru bükerek falan hallettim kendi kafamda. Ee, tabii ki insanlar okusun istiyorum yanlış anlaşılmasın ama yine de okunması zor şeyler yazmak için. Ee, çünkü yani çok basit bir şeyden bahsetmiyorum ki ben e, böyle çok kolayca içine girilip akılabilecek bir metin yazayım. Ee, karmaşık bir düşünce yapınız varsa... Bunu karmaşık bir dille ifade etmelisiniz. Bunun bir okur karşılığı yok. Onun farkındayım ben. Hani çok fazla böyle e, işte besteller olma şansı olan kitaplar yazmadığımı farkındayım. Ama onun kendi okur kitlesi var ve o okur kitlesi zaten gerçekten iyi metinlerin peşinde diye düşünüyorum. Ki ben geri dönüşler de alıyorum. Onun farkındayım. Yani insanlar e, ve yani seçerek söylüyorum bunu. Çok olumlu şeyler de söylüyorlar. Ha, olumsuz olanların hepsi e, şu, şu temelde bir eleştiriydi. E, bu oku, okunmuyor, oku, okuyamıyoruz biz bunu. Yani çok e, içinde akamıyoruz. Yani bu bir alışkanlığın kırılmasıyla ilgili bir şey belki. Ben o kadar edebi olmaya çalışmadığımı söyleyebilirim. E, yani edebiyatı işte bu kötü anlamda hani edebi bir form olarak e, kullanmamaya çalıştığımı... ...ve bunu kırmak için de bazı araç kereşler kullandığımı... E, ...mesela sonu gelmez cümleler, işte noktalama işaretlerinin atılması... ...kelimelerin köklerine kadar indirgenmesi... Ee, bir takım yeni düzenekler bulmaya çalışma yani bunları daha da çok yapmak istiyorum aslında ama bu nihayetinde yani bütün yaptığınız için anlaşılmaz bir noktaya varmamız için estetik bir e, barajın da içinde kalmanız gerekiyor evet. yani yoksa çok böyle e, karmaşık bir metne doğru gider o, o da anlaşılmaz olur nihayetinde evet yazdığımız şey roman e, ama yerleşik roman algısının dışında bir roman dolayısıyla okura çok fazla o anlamda yani saygı duyuyoruz çok önemsiyoruz ama acımıyoruz Evet, yani e, tam da bu nedenle aslında e, Hüseyin Kıran'ın metinlerini e, bizler de severek okuyoruz. Çünkü dille e, başka bir ilişki kuruyorsunuz. Sizin de az önce e, bahsettiğiniz gibi e, parçalayarak, kırarak e, bir tür şey gibi değil de... E, ...hani bu postmodern edebiyat e, ürünleri içerisinde Yok, de, kelim, çok net kelime oyunları vesaireler falanlar, falanlar vardır... Ee, ...sizinki bu değil. İşte kolaj yapmıyorum, başka metinlere evet. atıfta bulunmuyorum. Ee, bir takım farklı janrıları, türleri filan bir araya getirerek bir şey yapmıyorum. Ee, ben açıkçası modernistim ve bir şey... ...hani e, deyim uygunsa, haddimi açmadan söylemek isterim, vaaz ediyorum. Dolayısıyla evet, evet bir yukarıdan bir ses, bir yukarıdan bir söylem. Vaaz ettiğimiz şey de aslında çok... E, ...yani vaazın kendisi yukarıdan bir tutumudur ama... Evet. E, Nihayetinde yukarıdan bir şey söylemiyoruz. E, yeryüzünün yaşanmaz zorlukta bir yer olmaya başladığı ve bunu değiştirmek için e, bir takım böyle artık şeylerin yapılması gerektiğine ilişkin bir bilinç. Şimdi gecede giden de bunu nerede buluyorsunuz? Aslında bulmuyorsunuz. Gecede giden şey açısından, e, sistem açısından hani gecede giden şahsından, o kahramandan Hı -hı. bahsediyorum romanın kendisinden değil. Gecede giden toplumla ilişki kurabildiği her yerde toplum tarafından hani ne yapılacağı bilinmeyen ve toplum tarafından ötelenen bir kahraman. Peki o zaman şeyi sormak gerekiyor. Toplum nasıl bir yapıda? Ve biz neden bunu böyle yazıyoruz? Yani toplumdan çok memnunsanız toplumun kendi ihtiyaç ve isterleri vardır. E, aşk romanı yazabilirsiniz. E, macera romanı yazabilirsiniz. Hatta çok satmak istiyorsanız biraz da yeteneğiniz varsa bu kapı oldukça açıktır. Türkiye'de bile böyle. E, gecede gideni düşünürseniz okumayanlar için kısaca söyleyeyim. Bir köylü grubu ile karşılaşıyor. ve Köylü grubu bunu... O bölgede işte yerleşmiş bir takım terörist adamlardan filan zannediyor. Ve buna bir sürü işkence yapıyorlar. Ve yani bu, bu ne demek? E, toplumsal e, bir yapıyla işte o, bir köylü zihniyetli ya da köylü insanlarla tek tek ilişki kurduğunda gecede giden işkence görüyor. Daha sonra askere teslim ediliyor. O aslında linç kültürünün bir karşılığı. E, linç kültürünün karşılığı bir taraftan bir taraftan da yani işte gecede giden gibi bir mahluk yazdığınızda o toplumun içine girme kapılarının bulunmadığını da bir anlamda alegorik olarak anlatmış oluyorsun. Askere, asker de bir şeye benzetemiyorum. Yani subaylar filan alıyorlar işte bunu sorguluyorlar. Hani gerçekten böyle bir şey var mı yoksa bu adam necidir filan gibi. Daha sonra bunu salın diyorlar. Askerin de bir işine yaramıyor. Daha sonra toplumun değişik kesimlerinden insanlarla karşı karşıya geldiği hiçbir yerde o toplumun kendisiyle ilişki kuramadığını görüyorsunuz. Aslında gecede gidenin yanlışlığı üzerinden toplumun bir eleştirisidir. Tabii bana göre ben e, açıkçası böyle kurmuştum. Ya da böyle düşünmüştüm ya da bu anlam çıkabilir diyeyim. Çünkü her yapmak istediğiniz şeyi birebir yaptığınız filan gibi bir şey yok. Yani öyle yazar her şeyi biliyor. Her yaptığı çok doğru filan öyle bir şey yok. Yani gerçekten bu bir denemedir. Yani çok böyle yani kendinden emin olmadan konuşmak da yanlış. E, nihayetinde ne yaptığımı biliyorum ama e, tabii farklı okumalara da açık olduğunu söyleyebilirim. Yani bu biraz da tabii okura kalsın ama tabii kitabı anlatmakla e, ilgili bir durumda kalınca ister istemez hani kitabın kendisine yönelik bir açıklama getirmek. Evet. durumunda kalıyorum ee, ama aslında e, romanda çok net bir şekilde Şeyi de gösteriyorsunuz ee, Evet toplumun e, adeta çöp muamelesi yaptığı ve zaten işte çöplerle e, ilişki kurarak yaşayan gecede gidennin kendisi bir mahluk yaratmaya başlıyor ya bu bir, bir başka aşama oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim e, doğru öyle bir güçlü figür var Romanın içinde oraya gelmeden önce söylemesi gereken şey şu yani çöp bugün Gecede giden gibi bir mahluk mu? Yoksa çöpün bizzat kendisi mi daha değerlidir? Mevcut Burjuva kapitalist sistem açısından. Çöp hı hı. daha değerlidir. Buna tabii geri dönüşüm ki. sektörü falan hiç, diyorlar. Hiç şüphesiz. Kağıt topluyorlar içinden bir şeyler yapıyorlar falan. O daha değerli. O insan o kadar e, yani bir insanın değeriyle bir çöpün değeri arasındaki ilişkiyi belki orada biraz çıkarabiliriz. Ve tabii o da ayrıştırılmadığı kadarıyla çöplere yaslanarak yaşamaya çalışıyor. Ama bu yani politik bir şeydir gerçekten. Yani benim açımdan benim okuduğum ve anlattığım yer açısından politik bir şeydir. Bu bir anlamda itirazdır. Yani çöpten daha değersiz insanlar üreten bir toplumsal yapı. İşte bu yapı, bu yapının romanı, edebiyatı, bu yapının müziği, bu yapının egemen kültürü. Ben bunlardan açıkçası rahatsızım. Ve buna ilişkin karşı bir şey söylemek için bu egemen kültürün dışında bir dilsel malzeme artık oluşturmaya başlıyorsunuz. Yani kendi araç gerecini getiriyor, kendi estetiğini getiriyor. Biraz daha kırıcı, biraz daha eleştirel, biraz daha öfkeli bir şey oluyor. Böyle olunca da ister istemez hani bu zor okunuyor Hüseyin Kıran. Evet zor okunuyor. Zordur. Yani, yani o, o zor okuma muhabbetlerinde hakikaten ben e, şeyimdir doğrusu. E, o okurum problemidir. <gülüyor> yani. Ben de öyle düşünüyorum doğrusu. Ee, şey için de yani mahluk yaratma fikri. E, yani şimdi tabii ben şey yapmaya çalışıyorum. Hani biz bir toplumdan genel bir yapıymış gibi bahsediyoruz. Aslında tek tek bireylerden oluşuyor. Ve bu evet. bireylerin hepsinde bu toplumsal yapı yüklüdür. Şimdi bu bir aslında temelde soyma işlemi. Yani bunu bir e, sadeleştirirsek, azaltırsak, evet, evet. E, kendi özüne indirgersek nasıl bir varlıkla karşılaşacağız ki o varlıkla karşılaşmamız bence gerekiyor. Çünkü çok fazla üstünü örtüyoruz insan olmanın temel hallerinin ve bir takım genel toplumsal kabuller çerçevesinde yaşamaya başladık. Bunun dışındaki bütün her şeyimizi e, yok etmeye çalışıyoruz. E, yani mahluk yaratma fikri yani bunu açığa çıkarabilir bir imkan sunabilir diye başladığım bir şeydi ama fikir kendisi biraz şey fazla güçlü yani o, evet, o kitabın evet, içinde yani... fazla güçlü olunca da ister istemez fazla rol çaldı ee, oldukça da şematik ve serttir aslında bakarsın bana göre yani, evet, yani şematik evet, ve evet. sert onu kabul ediyorum yani bu, ama bu kahramanın kendisine bir eleştiri ...gibi söylüyorum bunu... ...çünkü gecede giden kendi... E, ...metinsel gerçekliği içinde... ...o, o mahluku yaratabilir... Hı hı. ...yani siz çok daha işte donanımlı... ...entelektüel bir noktadan bir kahraman anlatırsanız... ...o çok daha farklı bir... ...insan yaratma güdüsü içinde olacaktır... ...bu adam o kadar zaten kendisi... ...indirgenmiş bir bilinç hali ki... E, ...neredeyse yani konuşmayı bilmiyor... E, ...tamamen işte... ...itkiler, tepkiler, güdüler... ...vesaire yani o temel... E, ...hayvansal varlığa indirgediğimiz için... Doğal olarak onun yaratabileceği, onun düşünebileceği, tasarlayabileceği mahlukun da kendi yarattığı, kendi uzantısı olarak ya da köle varlık işte böyle bir şey galiba bu. Onun da ister istemez çok e, böyle ham, ilkel bir yanı olması gerekiyor. Dolayısıyla o da kendi indirgenmişliğini kendi içinde gecede giden onu kurguladığı için taşıyor. Öyle anlatmak lazım. Yoksa yani bana bıraksanız tabii ki daha farklı donanımlarla e, kendini yaşayabilecek bir insan e, yaratmayı tasavvur ederdim. Ya da siz de öyle yapardınız. Ya da işte farklı ya da işte ne bileyim bir Burjva Kapteris adam yapsa bunu para istemeden çalışabilecek birisi yani. yapmak isterdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sizin Gerçi durduğunuz... onu e aşağı yukarı başarıyorlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani gecede giden kendi bilinci açısından bir mahluk yaratma işine girişince ortaya bu işte mahluk çıktı. Ki o da aslında şeydi. Kendi darlıkları e, içinde. Hani yani. binlerce yıllık e, o kültürel birikimin, e, insanlık tarihinin birikimin vesairesinin Örtüsü e, altında dediğiniz gibi e, birbirimize sürekli yalanlar söyleyerek... ...ve birbirimizin yalanlarına da e, kabul ederek, kabul göstererek... inanarak değil, kabul ederek. Evet. E, yaşıyoruz. Ama işte gecede giden gibi bütün bunlardan e, azade bir e, tip... ...tam da işte o e, bütün o örtülerin aslında ruhuna uygun bir mahluk yaratmaya başlıyor. Evet. Çünkü yani... E, cinsel ihtiyaçlarına yanıt verecek, işte e, zorunlu olmadığı sürece e, yemek de istemeyecek, konuşmayacak da vesaire. Yani şimdi ekonomik ve erotik nedenler diyoruz temelde. iki tane temel e, başka bağlamlarda da söylemiştim. Cinsellik bizim kendi doğa, doğamızın zorunluluğu, bireysel zorunluluktur ve bundan kurtuluş yoktur. Bu bizim doğamıza saplanmış bir şeydir. Bir de ekonomik zorunluluklar. Bu da işte toplumsal e, iş üretim süreçlerinin getirdiği bir şeydir. Birbirimizi sömürürüz vesaire vesaire. Birincisinden kurtuluş yok yani bu e, cinsellikle ilgili yaşadığımız sorunu asla çözemeyiz bu evet. bizim doğamız evet. tabi meta insan üst insan makine insan filan gibi böyle tasarımlarda bulunmazsak ki bulunmayı umut ediyoruz <gülüyor> gelecekte e, ki yani insanlığın gidişinin o yönde olduğuna filan ilişkin işaretlerde ben açıkçası seziyorum yer yer e, andre gorzu maddesizi özellikle öneririz e, İkinci alan ama ekonomik alan bu, bu gerçekten müdahale edilebilir bir alan. Hani bu ekonominin zorunluluğu, ekonomik süreçlerin değiştirilmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek bir şey. Yani daha özgür, daha rahat, e, bu anlamda ya, geçinmek için böyle çırpınmak zorunda olmayan bir toplum yaratsak... ...insanların daha böyle keyifli, daha kendi varlıklarıyla ilişki kuran, okuyan, müzik yapan, e, heykel seyreden filan... ...ya da işte kendileri bunları üreten insanlar olmaya doğru gittiklerini... E, ...tabi bu şey oluyor yani ütopik bir komünizm oluyor... Ya olur mu? İmka, imkan dahilinde diyelim. Yani bu, evet, bu toplumu yani. yaratan da biziz. Bu toplumu değiştirebilecek potansiyelleri e, taşıyan da biziz. İşte demin içeriye girmeden Frederick James'ın adı geçti. Bir insan gerçekten Frederick James'ın da olabilir. Aynı insan gecede giden de olabilir. Heh. Bu yani bu salt seçiş falan demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bu toplumsal ortam sorunu, o, o, o toplumun kültürü sorunu. Tabii, tabii. ki bazı yani. müdahaleler sorunu vesaire. Yani hani bu tasarlanabilir bir şey. İnsan plastik bir varlıktır. Ee, çok eğitimli bir insansınız alayım sizi çok bambaşka bir yerde çok zor koşullarda gerçekten yani bir ekmeğin bir suyun falan böyle çok teb önemli olduğu bir... çok hızlı yani. biçimde yok olup gidiyorsunuz ben yaşadım Yani evet, çok uzun süre evet. cezaevinde kaldım ee, tecritte kaldığımda mesela gerçekten yani insan olmaktan çıkıyorsunuz Saçınız, sakalınızın farkına varmıyorsunuz evet. ben cezaevinden çıktığımda Hazreti İsa gibiydim saçlarım buradaydı i̇şte. yani kendinizle olan ilişkiniz her şeyiniz bir anda değişebilir yani o kadar sağlam varlıklar değiliz. Bu aslında iyi bir bilgi. Kesinlikle o öyle. kadar sağlam varlıklar Kesinlikle değiliz. Öyle. Plastik varlıklarız. Demek ki değiştirilebilir bir yapısı da var işin. Dolayısıyla mevcut toplumsal sistemlerden memnunsanız zaten yani benle işiniz yok. Ama değilseniz hani buna ilişkin bir takım eleştiriler. Şimdi böyle klasik Marksist argümanlarla falan konuşmak da mümkün. Evet. Ama yani ben tabii edebiyatın dilini kullanmak ve onun üzerinden bir şey yapmak zorundayım. Dolayısıyla ben de politik, politiklik bu kadar. Böyle söyleyeyim. Daha <gülüyor> altyapıya indirgenmiş bir politiklik. Bunun üzerinden başka metinler, onun üzerinden başka metinler, siyasetin metinlerine gelene kadar e, bir takım ara aşamalar var. Ben kendi işim yapıyorum bu noktada. Ve e, verdiğiniz söyleşilerden birinde e, şey diyorsunuz. E, keşke mümkün olabilse de e, biz de kendi bedenimizi tasarlayarak eee Yani hoşuna gitmez mi? Gibi bir şey. Yok, bak, ...hayır hoşuma gitmediğim için söylüyorum sadece. Ya gitmez miydi diyorum. Bu meseleyi açıyorum. Ee, şöyle yani şimdi yani çok böyle hani normal geliyor. Hmm, yine başka bir bağlamda başka bir de <gülüyor> söylemiştim. Ee, gözümüz neden yukarıda? En üstteki organ neden gözdür? Bu aslında şeyden geliyor. Ta savanadan geliyor. Yani savanada ayakta durduğunuzda en uzağı görebilmeniz gerekiyor ki vahşi hayvanlara karşı şey al alasınız. Ayağa kalkmamızın da anlamı budur. E, tabii yani. Ee, yoksa asıl yiyecek filan yerdedir. Yerden to topluyoruz evet Ve tabii hani, hani bütün o ilk hayvanların düşünün. Yani gözü ön taraftadır. İki milyon yıl önceyi filan düşünün. Hani henüz e, ilk ayağa kalkan insan hem o Erectus'tu değil mi? İşte Lucy, Lucy filan onları bilirsiniz. Evet. O ilk bulunan işte antropolog bilgisi bunlar biraz. E, o ilk bulunan şeylerde filan ortaya çıkan... İşte mesela çeneniz daha yumuşuyor. Çünkü ateş kullanmaya başlamışsınız. E, çene kaslarınız daha küçük olmaya evet. başlayınca beyninize daha fazla yer kalıyor. Elleriniz farklı biçimde gelişiyor. Yani bütün bunların bir anlamı var. Yani biz doğayla girdiğimiz mücadelede edindiğimiz bir form bu. E, yani tabii bu biraz şey o afaki bir şey oluyor. Biraz aşırı bir şey oluyor ama yani e, teknoloji öyle bir yere geldiğinde kendinize bir beden tasarlayabilecek durumda olsanız e, yani ben evet farklı bir beden düşünebilirdim yani isterdim yani bunu en azından bir tartardım. Buna ilişkin... ...ya verili şeyi böyle çok... ...kolay kabul etmenin biraz karşısındayım. Hani kültür içinde böyle dil içinde böyle... Do dolayısıyla işte... ...bütün bu hem sosyal yapı... ...hem de kendi bireysel bedenime yönelik de... ...daha farklı bir insan olarak kendimi tasarlayabilirdim. Farklı bedensel... ...imkanlar olacaktır gelecekte. Buna ilişkin de bir... ...ön şey olsun... Evet, ki... Ama tabii düşünmedim yani onu söyleyeyim. Yani nasıl bir insan onu düşünmedim. Ee, bu şeydeki o... gecede gidenin içindeki yaratılan mahlukun bu kadar e, böyle deyim uygunsa ucube olması da yine dediğim gibi gecede gidenin, gidenin bilincinin, o kahramanın bilincinin kısırlığından kaynaklanıyor. Aslında o, ge o kadar gecede giden e, bir tür e, id. Yani evet. o id ego, süper egonun evet. idi aslında. Evet. Yani, yani tam evet. şey... E, doğru yani doğru. Sıfır. Yani, ee, şeyinde. E, rakım sıfır derecesinde <gülüyor> e, insan işte orası yani. Yani evet öyle bir şey. Ya yani, tabii bana göre hani ben çok psikoloji, psikiyatri disiplinlerini çok fazla sevmiyorum. Çok okumuyorum oraları ama e, söylediğin şeylerden haberdarım ve evet yani doğru bunlar. Bu kadar. Doğru. Ve şey e, örneğin şimdi beden meselesi e, yanlış hatırlamıyorsam birikimde e, yayınlanan bir yazım olmuştu. Bu e, İnsan bazen kendi bedeninden e, dahi şikayet ederken e, içine doğduğu e, sınırlardan, e, memleketten e, şikayet ettirmiyor olması milliyetçiliğin en büyük e, şeyidir. Başarılarından ee, biridir galiba. Hem başarı hem e, haksız e, aleti, aracıdır gibisinden Anladım. bir şeyler söylemiştim. Hani insan bedenini e, tasarlayabilmeli... Şeyde, bir fikir, bir imkan evet, yani. yani. Ben gelecekte olacağını düşünüyorum ee, ben yaşama. Ama hani bunun bir şeyi olarak, toplumsal karşılığı olarak da aslında şey, e, içine donduğumuz toplumun kendisi için de e, bunu e, şey yapmak e, gerekiyor aslında, düşünmek. Hı -hı. Hani, Anlıyorum seni. Yani. Şimdi ben şöyle veri almıyorum açıkçası. Yani mevcut topluma baktığımda mesela dili veri almıyorum. Yani onu kendi işim hı -hı, olduğu için, hı -hı. dille çok fazla uğraştığım için bunu söyleyeceğim özellikle. Hani diğer alanlar hep böyle e, teorik, e, Marksist sorunlar falan açılacak. Yani onlar çok geniş sorunlar. Zaten böyle bir programın kapsamı hı -hı. içinde de yer alması ne kadar anlamlıdır bilmiyorum. Çok kısa bir vakit içinde. Kendi yaptığım şeye ilişkin söyleyeyim. Mesela dili işte şiirde nasıl yapıyoruz? Alıyoruz. Farklı bağlamlarda kelimeleri kullanıyoruz. Farklı bir takım işlemlere sokuyoruz. Farklı bir takım e, yeni bilgilere doğru ulaşmaya çalışıyoruz. İki farklı ya da def defaten söyleyeyim yani böyle peş peşe bir kelimeler dizisi yaratıyoruz. Tabii bunun estetik de olması gerekiyor. Evet. Öyle bir sorunumuz var bizim. Yoksa böyle her şeyi çorba gibi bir araya getirip de bir şey yapamıyorsun. E, mesela şiiri kullanır, şiiri kurarken kullandığımız yöntem bu. Yani eski... ...halinden alıp bir kelimeyi yepyeni bir bağlamın içinde yepyeni bir e, yükle, anlamla, içerikle filan evet. doldurmak ve onu yeni bir bilgi edinmek için bir araç olarak kullanmak. Şimdi mesela şey, şey ilgimi çekiyor bu yerleştirme sanatçıları var. Nesneleri çok farklı bağlamlarda bir araya getirerek e, bir sanat yapıyorlar. Çok tuhaf geliyor bana. E, şöyle tuhaf yani... Aslında yaptığım işin bir tür, e, mesela benim şiirde yaptığım işin nesnelere dönüştürülmüş evet. hali. Yani bir tür şiirin alegorisi gibi geliyor bana. O, tabii orada estetik bir haz alabilecek kadar gelişkin bir insan olmadığım için e, ben onu anlamıyorum. E, ama anlamayı umut ediyorum. Okuyorum o alanı ve çok şey bir alan, dehşet bir alan. Yani e, bayağı teorik sorunlar tartışıyor o <gülüyor> alan üzerinde. E, ama bir taraftan da şunu düşünüyorum. Şimdi düşünün... E, sanat artık nesnelerin bir araya gelmesiyle yapılabilir bir şeye doğru dönüştü. Hı hı. Şimdi bu da aslında bir taraftan beni rahatsız eden bir şey. Ee, yani çok böyle hani şey konuşmak istemiyorum da hani karamsar ama düşünün bir çay bardağıyla bir tabancayı ve bir kırık baltayı bir alıp bir, bir mekan içine koyduğunuzda bir sanat yapıyorsunuz. Bunların ee, artık şöyle bir korku ve tedirginlik falan geliyor bana gerçekten bunun üzerinden. Hani çok düşündüğüm bir alan olmadığı evet. için böyle biraz şey konuşuyorum İkircim'de. Ee, yani giderek işte bu nesnenin, eşyanın e, çok daha artık e, sanatsal üretimlerin yerine geçmeye başladığı insanı yerine geçti çoktan. Demin örneğini söyledik. Yani bir nesne, Ama, bir nesne mi değerli, bir şey. şey mi değerli? Artık estetik alanı da ...yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Bu yabancılaşmanın herhalde uç bir biçimidir... ...ama buna ilişkin düşünmek lazım... ...daha sonra düşünüyorum tabii şimdi düşünemiyorum. Evet, <gülüyor> evet yani süremizin sonuna geldik... ...bu yabancılaşma üzerine... ...düşünmek için de Gecede Giden... ...Roman'ı iyi bir başlangıç... ...olacaktır gibime geliyor. Umut ediyorum. Hüseyin Kıran katıldığınız için çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam konuğumuz Hüseyin Kıran'dı... ...Gecede Giden Roman'ı üzerine... küçük bir sohbet yaptık... ...önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere... ...iyi akşamlar.